İnşirah suresi Mekke'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Senin belini çatırdatan o ağır yükünü indirmedik mi? Hem senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki güçlükle beraber kolaylık vardır. Evet, güçlükle beraber kolaylık vardır. O halde bir işi bitirince Hemen başka işe giriş, onunla uğraş. Hep Rabbine yönel, ona yaklaş.